Hazırlayan ve sunan Çelenk Barfra. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da, hariciden sanat programında ben programcınız Çelenk. Geçtiğimiz hafta Ankara'dan bildirdim. E, köklü iki galeriye, adeta sanat kurumuna dönüşmüş... İki mekana baktık. Galerinev Ankara ve Galeri Siyah Beyaz geçtiğimiz haftanın programını arşivden dinleyebilirsiniz. Açık Radyo'nun web sitesindeki kayıt arşivinden hariçten sanat diye baktığınız zaman bir önceki haftanın programına ulaşmak mümkün. Bugünkü programda Ankara'dan kaldığım yerden devam ediyorum. Müzeleşmeye başlayan bir özel koleksiyon Müze Gil ve bağımsız bir Sanatçı inisiyatifi Torun gündemimde. Öncelikle Evliya Gille başlamak isterim. Sarp Evliya Gille var arkasında eşi Eda Evliya Gille birlikte diyelim. Ajans Türk Yönetim Kurulu Başkanı, mesleği gereği duyduğu özgün baskı dizileri ve koleksiyonunu farklılaştıran dev ölçekli heykellerin de arasında yer aldığı yüzlerce yapıt. İçeren bir koleksiyon oluşturmuş yıllar içerisinde. Bunu izleyicilerle farklı kesimden müze ziyaretçileriyle buluşturmayı amaçlıyor. E, bu nedenle bir müze girişimi başlatıyor. 2008 yılından beri böyle bir müze girişimi fikri varmış Evliya ailesinin. Ama biz... 2014-2015 yılları arasında Ankara'nın İncek bölgesinde biraz merkezden uzak diyebileceğimiz ama anladığım kadarıyla insanların yavaş yavaş yerleşmeye de başladığı yeni bir merkeze de dönüşen, hafta sonları en azından pek çok Ankaralı'nın kahvaltı yapmaya, dolaşmaya, vakit geçirmeye gittiği bir bölgesinde İncek'te 3 kata yayılan 750 metrekarelik bir müze inşa etmiş. Bunun içinde sergi alanları var. Açık alanda yani bahçede heykeller var. Film gösterimleri yapılabilecek oldukça mütevazi ama bence son derece yeterli bir art house sinema mekanı var. Ve kütüphane var sanat alanına odaklanan. Ee, Bienal döneminde ben gezme fırsatı bulmuştum. Geçtiğimiz yıl o zaman Derya Yücel Küratörlüğü'nde İstanbul Biyana'nın kavramsal çerçevesine de cevap niteliğinde Ev başlıklı bir sergi vardı. Bu sergi çok sanatçının katıldığı bir grup sergisiydi. Ve bu sanatçıların çok azı Evliya Evliagir koleksiyonundandı. Farklı yerlerden davet edilmiş güncel sanatçıları Ev konsepti altında birleştirmişti. Bunun dışında tabii ki Müze Evliyagil, Sarp Evliyagil'in koleksiyonundan seçkiler de izleyiciyle sıklıkla buluşturuyor. Ee, örneğin hali hazırda uzunca bir süredir geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana devam eden Şubat ayının başına kadar da yolunuz İncek'teki Müze Evliyagil'e düşerse görebileceğiniz bir sergi var. Beral Madra küratörlüğünde düşünme İkonları, İmgeler ve metinler başlıklı bir sergi. Yoğun bir kamusal program destekledi bu sergiyi. Zeynep Sayın, Süreyya, Evren gibi isimlerin konuşmaları eşlik etti. Ee, sergide yer alan sanatçılar, yapıtları yer alan sanatçıları saymak isterim. Böylece sergi hakkında bir bilgi verecek size. Farklı kuşaklardan modern ve çağdaş sanatçılar diyelim. Bedir Rahmi Eyüpoğlu, Feruh Başa, Selim Turan, Nejat Devrim. Mübin Orhon, Yüksel Arslan, Burhan Doğançay, Seyhun Topuz, Osman Dinç, Kemal Önsoy, Canan Tolon, İnci Eviner, Mithat Şen, Kemal Seyhan, Ekrem Yalçın da, Günür Özsoy, geçtiğimiz hafta Siyah Beyaz'daki sergisini de gündeme getirmiştim, Ebru Döşekçi, Nerminer, Haluk Akakçe, Evren Tekin Oktay, Ebru Uygun, Seçkin Prim ve Can Akgümüş. Ee, anladığım kadarıyla listedeki sıralamayı yaş itibariyle, doğum yılı itibariyle yapmışlar. İşte en erken kuşak Bedri Rahmi Eyüpoğlu dersek bu isimler arasında en genç kuşakta Can Akgümüş oluyor. Can Akgümüş aynı zamanda müzenin yönetimini de üstlenen bir isim ama sanatsal pratiği de değerli elbette. Türkiye'nin modernist, postmodernist ve ilişkisel estetik görsel üretim süreçleri bulunduğu bölge açısından özgün ve benzersizdir demiş Beral Madra küratöryel metninde. Bu üretimi değerlendirerek korumayı üstlenen Evliyagil Müzesi koleksiyonundan yapıtlar seçmiş Bu yapıtlarla oluşturduğu sergide epistemolojik krize karşı savunma ve direnme seçeneği olarak düşünme eylemi ile sanat üretimi arasındaki ilişkiye odaklandığını belirtmiş Beralmadano'nun küratöryal metninden alıntılıyorum. Gördüğümüz şu. 750 metrekareye yayılan bu mekanda 3 ayrı kata yayılacak şekilde Evliya Gir koleksiyonundan seçilen özellikle de soyut sanat örnekleri olarak değerlendirilebilecek yapıtlar var, ağırlık olarak resimler var ama heykele hatta videoya bile rastlamak mümkün. Bu yapıtların her birine o yapıtlarla ikili bir e, sergileme, bir dipdik oluşturacak şekilde hatta o yapıtın özellikle resmin içinden seçilen bir rengin kullanıldığı resimle aynı, Ebatta ya da fotoğrafla aynı ebatta hemen yanına konan, dolayısıyla o diptik fikrini destekleyen, onunla form ve renk açısından da bir ilişki kuran bir metin var. Metin levhaları var, e, yapıtlara eşlik ediyor. Bu metinler e, bazen sanatçının kendi seçimi olabilir. Canak Gümüş örneğin zaten müzenin yönetiminde de rol oynayan... Bir sanatçı kendi metnini kendisi önermiş ya da Canan Tolon gibi zaten metinle ilişkisi çok kuvvetli olan ya da Osman Dinç gibi metinle ilişkisi kuvvetli olan isimler kendi metinlerini yazmış ya da önermiş, seçmiş. Ama bugün hayatta olmayan sanatçılar için ya da bazı sanatçılar için doğrudan Beral Madra'nın seçimiyle bu metinler, pasajlar demek daha doğru işlere eşlik eder hale gelmiş Bu seçim Rudolf Arnheim'ın düşünme imgeleri gerektirir, imgelerde düşünce içerir. Bu yüzden görsel sanatlar görsel düşünmenin yuvasıdır sözlerinden bir çıkış noktası bulmuş kendisine. Oldukça iyi bir fikir. Güzel de uygulanmış mekanda. Ağırlıklı olarak felsefi metinleri görüyoruz. Ama e, Göter'in Faustu da karşımıza çıkıyor. Walter Benjamin de karşımıza çıkıyor. Karl Marx örneğin. Şaşırtıcı olmayacak bir şekilde Yüksel çalışmalarına eşlik ediyor. Bu metinleri okumak, yanındaki yapıtları görmek, ikisinin birbirleriyle ilişkiselini inceleyip dönüp belki metinleri tamamını irdelemek ya da sanatçının külliyatına bakmak ilginç bir deneyim olabilir. Sanat, edebiyat, felsefe arasındaki disiplinler arası ilişkiyi görmek bakımından ilginç bir deneyim sunuyor. E, sergi Beral Madra küratörlüğünde Şubat başına kadar devam ediyor. Düşünme ikonları, imgeler ve metinler, müze Evliyagil'de görülebilir. E, buradan şunu da duyurmak gerekir. Evliyagil Ankara'daki bu girişiminden sonra İstanbul'da da bir mekan hazırlığı içerisinde. 7 Şubat'ta açılışı yapılacak. İstanbul'un yeni sanat ve kültür bölgesi haline gelen, muteralaştırmayla maalesef yüz yüze olan dolap derede. Yine kar amacı gütmeyen bir sergi mekanı, bu sefer 130 metrekarelik bir sergi ve proje alanı, Evliagil Dolapdere, yerel ve uluslararası sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek solo sergiler, grup sergileri olacak. İlk sezonunu, sergi ve projelerini yine Beral Madra Üstlenmiş, resim, heykel, fotoğraf, enstelasyon, performans, yeni medya gibi farklı üretimlere ev sahipliği yapmayı amaçlıyorlar. Dolayısıyla 2006, 2016 yılından bu yana Ankara'da faaliyette olan müze Evliyagil'in ardından İstanbul'da da e, bir mekan kazandırmış oluyorlar. Bir sanat mekanı kazandırmış oluyorlar. Şimdiden başarılar diliyip programlarını takip edelim Evliyagil Dolapdere'nin. Bir de konser serisi var Ankara'ya geri dönecek olursak. Müze Evliya Agil ara ara film gösterimleri yapıyor. Küçük bir sineması olduğunu söyledim. Kütüphanesinden yararlanabilirsiniz. Gençlere, çocuklara, öğrencilere yönelik eğitim programları var. Elbette sergileri gezmek mümkün. Ama bir de konser serisi başlatmışlar sonbahardan bu yana. Barok ve Modern başlığı altında. 4 Şubat 2019'da Mekanlar adlı bir konser var. Gart Nox, Die Mandela Berge Drum yer alıyor. 21 Mart 2019'da saat 18.30'da Mahal ses yerleştirmesi Engin Dağlık Bilkent kompozisyon. Zaten şimdi vereceğim müzik arasında tam da buraya getirmek istiyorum. Engin Dağlık genç bir isim. 1987 yılında Adana'da doğmuş. 2005 yılında Boğaziçi'nde okumak için İstanbul'a geçmiş. Orada Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü'nde eğitimini tamamlamış. A Common Confusion isimli eseri 2014 yılında Bilgi Yeni Müzik Festivali altında seslendirmek üzere Ansambl Garage için bestelenmiş. Bilkent Üniversitesi ile yoğun işbirliği yapan bir isim. Bilkent kompozisyondan zaten 21 Mart'ta 18.30'da Müze Evliya Gildi'de bir mahal ses yerleştirmesi altında projesiyle katılıyor olacak. Ben müzik aramızı Ekam'ın Confusion ile yapmak istiyorum. Sonrasında Müze Evliya Gelin daha niş olarak nitelendirilebilecek Art Oda projesinden ve de Ankara'nın en kıdemli sanatçı inisiyatifi olan Torun geri döndü projelerine Torun'dan bahsedeceğim. Birazdan görüşmek üzere. Merhaba açık radyodayız. Harici'den sanat programında ben programcınız Çelenk. Engin Dağlığ'ın kompozisyonünü dinledik. Ekamın Confusion. Daha fazla fikir edinmek isterseniz 21 Mart 18.30'da Ankara'daki Müze Evliyağil'de Mahal Ses Yerleştirmesi yer alacak Engin Dağlığ. Müze Evliyağil'in genç projelere, genç sanat projelerine de yer verdiği bir sergi alanı daha var, Art Oda. Kısa süreli projelerin ve sergilerin ağırlanabildiği bir yer burası. Hali hazırda Aileme Aslı Demir Küratörlüğü'nde 20 sanatçının üretimlerinin buluştuğu Kaybolan Aracı adlı oldukça deneysel bir sergi var. Kura çekerek oluşturulmuş bir sanatçı seçkisi bu. Birazdan detayına geleceğim. Kura ile ne demek diye. Bu kurada yer alan sanatçılar Ardın Yalınkılıç, Kılıç, Baçoy Koop, Coşkun Aşar, Erdem Taşdelen, Gökçe Yiğitel, Gökçe Erhan, Hüseyin Arıcı, İlhan Sayın, İris Ergül, İz Öztat, Kemal Özen, Kerem Ozan Bayraktar, Metin Çelik, Mustafa Avcı, Roland Topor, Serkan Çalışkan, Seviç Çalhanoğlu, Silva Bingaz, Yavuz Erkan. İsimlerden de tahmin edebileceğiniz üzere e, resim, heykel, yeni medya, fotoğraf, alanında aktif ve genç isimler, uluslararası alanda da kendilerine kariyer edinen isimler bunlar ama kura ile belirlenmişler çünkü aileme aslı Demir'in tercihiyle küratörün iktidarını da sorgulamak istediği küratörün sergideki tüm kararları alan, bağlamı kuran kişi konumunu zan altında bırakmayı amaçladığı ve küratörü hiyerarşinin tepesinden ki oldukça tartışmalı bir konu tepesinde midir en altında mıdır Eş değerlik düzemini indirmek istediği için bu kavramın üstünü çizmek istiyor. Kendini küratör, üstü çizili böyle bir isim olarak almış sergide. Elbette sanatçıların ve işlerin seçimi bir karar gerektiriyor diye vurgulamış. Dolayısıyla bir tür küratörlük zorunlu bunu kabul ediyor. Ancak sergilik kürasyon mutlak iktidarı altındaki bir küratörün kürasyonu demiş... O yüzden bir tür kurayla bu sanatçıları oluşturmuş ve her yeni kurayla değişecek yeni bağlamlar önermiş. Hakikaten sergi 15 Eylül'den bu yana devam ediyor Müzey Evliyagil'de ama süreçte kurayla yeni isimler eklenmiş sergi mekanına. Oldukça küçük bir oda burası. Burada çok sayıda sanatçı bir duvarda adeta kolajlanmış gibi yer alıyorlar. Biraz sıkışık olduğunu söylemek mümkün ama oldukça deneysel bir sergileme ve yeni bağlamlar açması, tamamen tesadüfi bir bağlam yaratması bakımından da küratöryel pratiklere deneysel bir yaklaşım getirdiğini söyleyebilirim. Keşfetmeye değer. Aileme Aslı Demir'i daha önce Abut Efendi Konağı'ndan Ve Berlin'deki Schules Museum'daki Koloni sergisinin külatör ekibinden hatırlamak mümkün. Bu sergi benim çok dikkatimi çekmişti. Koloni'ye de hariçten sanat programında yer vermiştim. Hatta yılın en ilginç sergileri arasında da göstermiştim. Dolayısıyla aileme Aslı Demir'i takibe alın derim. Özellikle koloni sergisindeki başarısı itibariyle. Şimdi geçmek isterim. Bu deneysellik de gündeme gelmişken Torun adlı Ankara'nın en bilinen, en kıdemli, en takibe değer olduğunu düşündüğüm sanatçı inisiyatifine Torun 2011 yılında aktif hale gelmiş.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 Aktif hale gelmişlerdi. Ankara'da Ballı Baba sokaklı bir mekanları vardı. Zeynep Kayan, Cemil Batur Gökçe'er ve Amir Şamsidi tarafından üretimlerini özgürce paylaşmak adına tamamen bağımsız bir ortak mekan için iki katlı bir kıraathanenin sergi ve performans alana dönüştürülmesiyle oluşturulmuş. Çok yerinde bir girişimdi. Uzun yıllar, 4-5 sene boyunca mekan açık kaldı. 60'dan fazla sergiye, etkinliğe, performansa, buluşmaya vesile olduğu ev sahipliği yaptı. Açık çağrılar yaptıklarını hatırlıyorum. Zaman içerisinde farklı farklı sanatçıları da ortak e, aldıklarını, onlarla yoğun işbirliği yaptıklarını çok iyi hatırlıyorum. Fakat bir süredir işte 2016 yılından bu yana torun hayatımızdan çıkmıştı diyebiliriz. Şimdi ise Geçtiğimiz son barit itibariyle 2018'in 2 Mayıs itibariyle yepyeni bir mekan kazandırmışlar Ankara'ya. Mekan Mürşkan Bestekar tarafından toruna karşılıksız olarak sağlanıyor ve e, sahibinin soyadından da tahmin edebileceğiniz üzere Ankara'nın Bestekar Caddesi'nde Bestekar bölgesinde Kavaklıdere Mahallesi'nde yer alıyor. 38 numara. Ya yolunuz düşerse çat kapı Torunun mekanını ziyaret edebilirsiniz. İki senelik sessizliğini yeni mekanda bozduğunu söyleyebiliriz. Yine Batur Gökçeğer var. Onu fotoğraf pratiğinden de takip altına alabilirsiniz. Cemil Batur Gökçeğer'i. İpek Çınar adlı ortağı ile birlikte bu kez sanatçı yayınları etrafında bir işbirliği kurgulamışlar. Bu alanda sergiler, etkinlikler, atölye çalışmaları düzenliyorlar. Poster, fanzin... Yani basılı malzeme diyebileceğimiz matbu formda yapıt barındıran bas koleksiyondan bir seçkiye şu anda ev sahipliği yapı, yapıyorlar. Ambalaj, poster ve sanatçı kitabı tabii ki ağırlıklı olarak yer alıyor bu programda. Bunu e, vurgulamak gerekir. Bası da hatırlatmak icap eder böyle bir durumda elbette. Bas Banu Cennetoğlu tarafından kurulan tamamen sanatçı kitaplarına ait bir Olu uzun yıllardır faaliyette. Hatta uluslararası sanatçı kitapları, artist book diye nitelendiriyoruz. Sanatçı kitaplarını barındıran, onları ağırlayan e, pek çok fuara, sergiye, sanat kurumundaki buluşmaya da katıldı baz. Orta Filipin Högen'le birlikte yönetti. Karaköy'de de bir mekanı var. Kırtasiyenin hemen üst katında uzun yıllardır Bas, Banu Cennetoğlu yönetiminde burada faaliyetteydi. Kitap lansmanları, söyleşiler, buluşmalar yaptılar. Bir de arşivleri var. İşte bu arşivlerinden bir seçkiyi zaten sonbahardan bu yana toruna ödünç vermiş durumdalar. Bugün güncel sanat tarihinin önemli aktörleri olarak sayabileceğimiz pek çok ismin nadide, Edisyon, sınırlı sayıdaki sanatçı kitabına, yayınına burada ulaşmak, onları karıştırmak, bakmak mümkün. Ahmet Öğüt'ün bir sanatçı kitabından da, Yusuf Sevinç'in bir fotoğraf kitabından da burada fikir e, sahibi olabilirsiniz. E, torun bu ödünç aldığı bas arşivi etrafında Banu Cennetoğlu'nun katıldığı e, bir Söyleşi de düzenledi. Kamusal programlar da yapmak istediklerini özellikle vurguluyorlar. Saha Derneği'nden bu yıl tekrar destek aldılar sürdürülebilirliklerine yönelik. Özellikle sanatçı kitabı nedir? Bunu tabii ki araştırıyorlar. Sanatçının bir sadece yayın çıkartmak için değil de bir yapıt üretmek için adeta bir malzeme, bir mekan, bir mecra olarak Kullandığı durumlarda sanatçı kitabı diyoruz. Fotoğrafçılar bu alanı sıklıkla kullanıyorlar ama sadece fotoğraflara, fotoğrafçılara ait ya da sadece fotoğrafa ait bir medyum değil. Sanatçı kitabı Bu buna bakmak lazım. Her biri adeta bir sanat eseri. Yolunuz Ankara'daki Bestekar Sokağı düşerse torunu mutlaka gidip görmenizi tavsiye ederim. torun.tre web adresinden de torunun etkinliklerini takip edebilirsiniz. Ya da mekana gidip kendiniz görebilirsiniz. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Ankara'dan arda arda iki program yapmış oldum. İlkinde Galeri Nev Ankara'daki Nejat Devrim sergisini bu arşiv taraması gerçekten müzelik bir sergi niteliğindeki projeyi gündeme Getirdim. Akabinde Ankara'nın köklü mekanı Siyah Beyaz, hem bir bar hem bir galeri ama her şeyden önce kültür sanat çevrelerinin buluşma noktası olan Siyah Beyaz ve oradaki Günlür Özsoy kişisel sergisini sizlere hatırlattım. Bu haftaki programda ise Müze Evliagil, orada Beral Madra küratörlüğündeki sergi, aynı zamanda Aile Maslı Demir, Küratörlüğündeki ya da üstü çizilmiş küratörlüğünde diyelim kura sergisini e, gündeme taşıdım. Son olarak ise Ankara'da dikkat çekmek istediğim bağımsız bir sanat mekanı, bir sanatçı inisiyatifi olan Torun'un programlarını ve sanatçı kitaplarına odaklanan gündemini Harici sanat dinleyicileriyle açık radyo dinleyicileriyle paylaşmak istedim. Ben programcınız Çeren. Önümüzdeki haftalarda da gezegenin farklı köşelerinden kar amacı gütmeyen e, sanat projeleriyle, sergilerle, yayınlarla karşınızda olacağım. Önümüzdeki haftalarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Harici den sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.